Tabii ki yapılanları yanlış buluyorum. Fakat senin de bu kadar inat etmene bir anlam veremiyorum. Yani başını açıp okula girsen kıyamet mi kopar? Evet. Başımı açtığımda benim kıyametim kopar. Üstelik bahsettiğin inat değil, imandır Serpil Hanım. Bunu da izah edemem ki sana. İzah edemediğim birçok şey gibi. Lisedeyken seninle çok iyi anlaşıyorduk. Şimdi niye farklı düşünüyoruz? Ben rahatça okula girerken senin dışarıda kalman doğrusu zoruma gidiyor. Kafam karışıyor. Sen standartlara uymana mükafatını alıyorsun. İçeri girmeyi hak ediyorsun. Yine iğnelemeye başladın. Tartışmak istemiyorum. Yani şu sıcakta böyle nasıl giyiniyorsun onu da anlamış değilim. Cehennem sıcağına kıyasla çok serin bir gölgedeyim. Sen farkında değilsin. Sen beni örtünmeye çağırırken benim de seni açılmaya çağırmaya hakkım var. Tabii ateşten kurtarma karşılığında ateşe itme gibi küçük bir fark var arada. Atışlar başladı. Kusura bakma Leyla, bu çağda senin gibi giyinmeyi kendime izah edemiyorum. Bu çağda kendine vücudundaki örtülü yerlerin izahını yapabiliyor musun? Tesettürlü olmamızı kim, açılmamızı kim istiyor? Açılmamızı nasıl başarıyorlar? Karşı karşıya gelmiş iki dünyadan birini seçme durumundayız. Bu iki dünyanın tüm bir hayata yansıyan karşılıklarını mukayese ettin mi? Düşündün mü? Madem Fransızlar gibi olacaktık, niye kovduk onları? Örtüleriyle top mermilerini yağmurdan yavruları gibi saklayarak düşmana karşı koyan ninelerimizi savaşa süren kıymet neydi? Senin kadar kafa yormamış olabilirim. Sana defalarca anlattım Serbil. İman ve onun gereğini yerine getirmek sadece görüntüden ibaret değildir. Tesettür Allah'ın emrine teslim olmuş insanın sahteden yanlıştan kurtularak hijab karargahında bilinçle üstlenişidir. Orada neler oluyor? Ne olacak? Her zamanki gibi başörtülüleri içeri almıyorlar. Bakın çocuklar, biz kılık kıyafet yönetmeliğini uygulamak zorundayız. Siz de buna uymakla yükümlüsünüz. Neden? Çağdaş eğitim bunu gerektiriyor da ondan. Çağdaş eğitim kurumları müfredatı ile istediği hedefe varamıyorsa... ...kas ve dipçik gücüne mi müracaat etmeli? Bütün güçler elindeyken dahi farklı insan tipi çıkarıyorsa... Kendinin doğru olup olmadığını sorgulaması gerekmez mi? İnsana yabancı olup olmadığını açık yüreklilikle araştırması gerekmez mi? Kendine güveniyorsa alternatiflerine kapı açar ve eşit fırsatlı... ...özgür bir ortamda hesaplaşmayı göze alır. Size kalırsa bu halinizle ülkeyi nerelere götürürsünüz? Bakın şu otobüsleri, bakın şu insanların çektiği cefaya... ...bütün bunların sorumlusu başörtüsü mü... Yoksa halkın ihtiyacı yerine, azınlığın arzularına öncelik tanıyanlar mı? Fabrika açtığınızda biz mi kapattık? Tren yolları yaptığınızda başörtüsü engelledi sizi? Çağdaşlıktan ne anlıyorsunuz? Kastettiğiniz çağdaşlıkta anlayışa yer varsa... ...bırakın içeri girip neyin çağdaş, neyin çağdaş olmadığını tartışalım. Sizi anlıyorum ama yapabileceğim bir şey yok. Benim anlayışımda seçme hakkı insanın en önemli hakkıdır. İnsanlar ancak özgür iradeleriyle seçip inandıkları değerlerden sorumlu tutulurlar. Benim okulumdan kimse gözyaşlı geri dönmeyecek. Kimse inanmadığı halde başını örtmeye zorlanamayacak. Hiç kimse inanmadığı ilkelerin sorumluluğuna katlanmayacak. Söyleyebileceklerim bunlar çocuklar. Size tavsiyem kurallara uygun olarak derslere girin. Tabii başımız açık, beynimiz örtülü olarak. Gel şu banka oturalım. Sen dersine git Serpil Hayır Eğer alınacak bir ders varsa o da burada Kalıyorum <gülüyor> Bir mazlum daha Haksızda zirve olmaktansa haklı bir davada zerre olurum Sevin gökyüzü Sana örtülen perde aralanıyor Gözlerinden sonsuzluğu emziren sevda Yıkıntılarına tebessüm yağdırıyor